Ka musla gureš. Surzjuk leirin nominar in the yeni danure tan, alternativas. It's only words and words are all a hell to take your heart away. Hazırlayan ve sunanlar Didem Gürzap ve Kerem Doğan. 94.9'da Kamus'la Güreş başladı. Ben Didem Gürzap. Ben Kerem Doğan. Evet artık kendi e, seçtiğimiz sözcüklere odaklanacağımız programa başlıyoruz. Başlamadan önce bu programımızın destekçisi Serli Tümere çok teşekkür ediyoruz. Hı hı. Sosyal medya hesaplarımızda Kerem meclisinden. Kamus'la gmail adresimiz var. Kamuslu Gireş Instagram adresimiz, Kamuslu Gireş Twitter adresimiz var. Podcastlerimizi özellikle Twitter'dan yüklüyoruz. Evet. Kaçıranlar dinleyebilirler. Sadece biz değil, diğer açık radyo programlarını da dinleyebilirler. Evet, postlar, Geçen, podcastler evet. var. Aynı zamanda bahsettiğimiz bazı konulardan, kelimelerden, küçük görsellerden de Twitter'da yararlanıyoruz. Evet. Geçtiğimiz hafta sevgili güven güzellerinin bir kategorisi söz konusuydu. Bu dönem bakacağımız kelimelerle ilgili Didem'in yüksek katkılarıyla ve Güven Bey'in <gülüyor> yüksek katkılarıyla geçen hafta bir çerçeve çizdi kendisi bize. Evet. Ee, çerçeve hafta... üstüne çerçeve. Şimdi çerçevelerden... içine gireceğiz. Abi, evet. Tabi tamam, çerçevelerden baktım diyormuş. <gülüyor> <gülüyor> çerçevelerden arındık. Kelimelerin asıl bizi ilgilendiren kısmıyla. E, e, uğraşmaya başlayacağız evet. e, Bir karakter grubumuz var bizim Baya uzun bir liste aslında evet. e, Hatta bana şeyi de düşündürdü Yani eş anlamlı o kadar e, çok sözcük var ki karaktere dair e, Şimdi kısaca bir listeyi e, dökümünü yaparız ama e, Bu kendimize verdiğimiz önemden mi? Artık bir, bu benliğimize anlamlandırma, adlandırma çabamızdan mı diye de düşündüm yani hmm. e, harf sırası bir e, liste var elimde hızlıca okuyayım mı Keremciğim? biraz öyle yaptık çok da kafa karışıklı olmasın diye evet. harf sırasına gittik hemen Yine hemen var, efendim, eş anlamlı benlik, cibiliyet doğa, fıtrat e, hilkat, huy, ıra karakter, kimlik kişilik, meşrep, mizaç persona, seciye, şahsiyet tabiat, yaratılış Evet kendilik diye bir şey var Belki göğüs farkında olup da girebilir. Kendilik. Evet. Ee, Bayağı uzun bir liste. Evet. Bakalım, benlikten bakalım istersen. Benlikten bakalım. Ee, yani sadece burada çok fazla çağrışımla ilgili bir konuşma yapmak istemedik Kerem'le. Herkesin Hı -hı. bildiği tekrarlara düşmemek için. Sadece hemen hepsinin e, köken ya da anlam bilgisine gittiğimizde bir değişmezlik. Doğuştan olma, yaratılıştan gelme hali, Hı -hı. E, başkalaştırılamama hali gördük. Hı -hı. E, bu kabul edilmiş vaziyette. E, Bazı hani, kelimelerin de sık olarak günlük, özellikle günlük dilde konuşulmadığını, kullanılmadığını ha, fark evet. ediyoruz tabii yani bazılar hatta bulunmacılara karışım. Ira mesela değil mi? Neredeyse. Ira evet. Hiç seciye sen itiraz ettin ama. <gülüyor> ya şöyle günlük hayatta yok ama edebi metinlerde Seciye sözcüğü var. Yoksa evet. haklısın günlük hayatta kullanmıyoruz. Hı hı. Ee, yani aslında e, fıtratı bile e, yakın zamanda hani artık birine mal edilmiş bir sözcük gibi de oldu bu ama hı hı. E, şimdi yaygınlaştı. Hani ne yazık ki diyeyim aslında tırnak içinde böyle ...kabullenmek ve aşırı kaderci bir yaklaşım gibi bir halde kullanılıyor. Bazılığını da özellikle bu Arapça, Farsça kökenli kelimelerin tercih edildiğine de dair... ...hani bir kafamda bir soru işareti de var aynı zamanda. Ay yakın dönemde. zaman, doğru diyorsun. Yakın zamanda özellikle kullanılıyor. Doğru diyorsun. Ee, bir de tıynet ve maya kelimelerini de bulduk. Onu da atlamayalım. Ha tabii tabii tabii. Hmm. Çünkü çok sonra bulmuştuk. Benim listemde o kadar kenara bir yere yazmışım ki göremiyorum. Doğru söylüyorsun. Bir de olumsuzluk eki katılarak çok böyle hakaret ve küfür bağlamında da kullanılıyor. İşte ne bileyim mayası bozuk gibi işte huysuz gibi hu huylu gibi. Atıyorum işte meşrepsiz işte karaktersiz. Bu ilginç karaktersiz. aslında yani huylu deyince anlaşılan şeyle huysuz deyince anlaşılan şey ve aslında huyun anlamı. Aynı değil mi? Onlar? Yani bir de şöyle. <gülüyor> huylu yani, ve huysuz anlamı değil aynı anlamda değil mi? Aslında öyle bir yandan ama huylu bir takım böyle duyusal şeylerden aşırı etkilenen kişilere de huylu denebiliyor evet, ya böyle. evet hemen çok çabuk gıdıklanır Hı. vesaire bu huysuzu ee, daha çok geçimsiz anlamda kullanılıyor galiba değil mi? Evet. insan ilişkilerinde özellikle geçimsiz yani işte o karakter anlamında etmeyen, ne evet kayıyor tabi tabi kayıyor Yani hani zaten inanılmaz kayışlar var. Yani onları göreceğiz. Hani şöyle. huya olumsuzluk eki gelince gittiği yer başka bir şey oluyor ama mesela karakter siz dediğin zaman e, o da bambaşka bir yere evet. gidiyor. Evet, ekler bayağı değiştiriyor bu işi. Buyurunuz efendim. Benlikten ben etimolojiyle mi başlayayım o başla sorayla diyorduk. Sen başla. Efendim, e, şimdi e, bu programda e, biz alfabetik sırayla bir gidişat e, düşündük Kerem'le. E, o yüzden kaynaklarımızı sürekli de belki e, yayın evleriyle, bütün detaylarıyla tekrar etmeyeceğiz. Bir başta söyleyeceğim. Hani isme sekeyi bol deyip devam edeceğim yani sonra. Nişaya Sözlüğe bakıyoruz zaten. Bir de titiz senin var. E, ben de etimolojitürkçe.com diye güzel bir site e, keşfettik. Orada da güzel şeyler var. Bir de yeni bir e, kaynağım var. Önderşen yapılının e, her sözcüğün bir öyküsü var. E, Kerem'le klasik e, kitapçı şeylerimizde, kazılarımızda. Ne ara benim haberim yok. Var var hatta. Bütün Türkiye'de duydu benim Aa, haberim yok Didemciğim. Keremciğim nasıl ya. yok sen? E, i̇ki cilti de ikincisini almak istedin de ben de sana ha, vermek istemedim hatta. Okey tamam hatırladım. Ben gördüm dedim. Hatırlıyor musun? <gülüyor> Bütün Türkiye'nin haberi var. E, efendim e, şimdi tekrar dönüyoruz. Benlik İsmet Seki Eybuğulu Türk Dil'in etimolojik sözlüğü say yayınlarından eski Sulandırma Türkçe. Sulandırma diyorsun bana değil mi? Ayrı efendim estağfurullah öyle demiyorum. <gülüyor> Buyuruz. E, e, Şimdi İsmet Zeki Eyüboğlu bir kere eski Türkçe'de çok uzun zamandır kullanılan bir men var. Bu mb değişikliğiyle sonra ben olmuş. Aynı zamanda Farsça'da da men sözcüğü var. Hani oradan gelmiş olma ihtimalini göz önünde bulunduruyor Eyüboğlu. E, Latince'de bu sözcüğü karşılayan... Ego kelimesi Hı -hı. E, var. Aynı şekilde Grekçe'de de ego karşımıza çıkıyor. E, sanskrit e, Sanskritçe'de aham, e, Fransızca'da je, İspanyolca'da ye. E, telaffuzlar çok olmuyordur ama İtalyanca'da io, Almanca'da ih, Arapça'da ene, e, Hititçe'de de uk ve ammuk. Hı -hı. Hepsi benliği karşılıyorlar. Hımm. -hı. Ee, benliği mi ben, benim? Ben, beni aslında doğru söylüyorsun beni karşılıyorlar ve o ben kökünden lıklik ekiyle benlik oluşturuluyor TİTSET'e de tarihi ve etimolojik Türkiye Türkçesi sözlüğü TÜBA yayınlarından basılmış ee, ilginç ee, şimdi TİTSET tabi e, eskiden yapmış bu sözlüğü ...ve e, ben sözcüğüne lıklık lık eki getirilerek e, gelen anlam ki anlam üzerinde Keremciğim duracak... E, ...Cumhuriyet dönemine ait bir şey olsa gerek çünkü TİTS'e de bu anlam yok. Hani bir kendini beğenme kibir anlamındaki benlik var... Hmm. E, ...bir de hani bana göre bu iş tam benlik hmm. gibi bir mana var, öbür anlam yok. Güzel. Benlik, e, TDK'de bir kimsenin öz varlığı, kişilik, onu kendisi yapan şey kendilik şahsiyet diye geçiyor. İkincil olarak kendi kişiliğine önem verme, kişiliğini üstün görmek, kibir, gurur anlamları da var. Benlik davası diye bir şey var, bunu çok duymadım, o yüzden paylaşmak istedim her şeyi. ...kendi düşüncesine uydurmak ve her şeyde söz sahibi olmak çabası benlik davası diye geçermiş. Ha, benlik davasını ben de duymadım ama bu Titse'nin söylediği daha ki bir anlamına da biraz yakın. Hatta o Hı -hı. bazı e, şiir örnekleri de vermiş hani benlik gütmek şeklinde Hı -hı. o. Bugün de o anlamı çok kullanılmıyor. Evet İlginçtir doğru diyorsun ki. benlik kullanılmıyor bizim düşündüğümüz anlamda. Evet. Devam edelim. Edelim kirimlere. doğa doğa buyrunuz. İnsanın doğası e, aynı şekilde TİTS'e de gene yok. E, yani Öztürkçe e, Cumhuriyet sonrası yani e, tabiat anlamında kullanılışı da kişinin doğası karakteri anlamında kullanılışı da e, sonraya denk düşüyor. İsmet Sekei Boğulu e, Türkçe kökenini tabii ki söylemiş. Doğmaktan geliyor. Hmm. Doğmaktan e, fiil kökü, isim yapma A eki geliyor ve doğa oluyor. Aslında doğmak hali de var eskiden. Td değişikliğiyle doğmak oluyor. Ee, dediğimiz gibi bu huy anlamında kullanılışı yeni. Ee, halk dilinde e, anasından boynuzlu olarak doğmuş küçük e, kulaklı olan oğlak ve kuzulara doğa deniyormuş mesela Allah. ya da toa deniyormuş. Ama bizim kullandığımız manayla daha yeni ben bunu bilmiyordum. Bir kullanım. Hint Avrupa dillerinde de doğmakla bağlantılı köklerden gelen diğer sözcüklere baktığımız zaman gene doğa burada bildiğimiz gibi doğma manalı kökten ha. türetildiklerini görüyoruz. Bu nature, natür ...kökenli sözcükler. Fransızca da var işte nature diyorlar herhalde. Almanca natura, İngilizce nature, İspanyolca gene natura. İtalyanca natura ve e, Latince natura hmm. e, gibi. Aynı hemen hemen sadece telaffuz ve çok küçük harf farklılıkları var. Güzel. O doğallık, doğmak kökü e, tabiatımıza gidiyor. Fıtrata bakayım nişan yandan. Fıtrat, yaratılış Sende yine... Sende doğa var mı pardon? Ee, yok. Yok, fıtrata geçtim o yüzden. nişan Nişanyanda e, yaratılış diye geçiyor. Yine Arapça kökenli fitrattan geliyor. Yaratılış, karakter, doğa. Fıtır. Evet, ik e, ikincil anlamda oruç açma, iftar etme Hı, evet. anlamı var. Arapça fatara e, e, yarattı, doğurdu, oruç açtı anlamları var. İbranici Aramca kökeni de var. Patar diye okulu, okunuyor herhalde. Açma, yarma, çözme, serbest kılma anlamları var. Hı hı. Aynı zamanda fitre ve iftar aynı kökten. ...geldiğini belirtmişsin Şahin ya. Ha, evet çok ilginç. Ben de aynı şeyi... ...küçük bir ekleme yapabilirim. Bu yeni... ...kaynağımız olan Önder Şenyapıl'ın... ...her sözcüğün bir öyküsü vardı... ...Ottu yayınlarında. E, fıtır sadakası diye bir şey var. Yani fitreye fıtır sadakası da deniyor. Hmm. Ve o da... ...fıtır, fitr kökünden geliyor. Aynı Arapça. Sonuçta yaratılış sadakası... ...gibi. Çünkü malum fitre... ...zekattan farklı olarak... E, ...sırf zenginlerin vermesi gereken bir şey değil. Herkes gönlünden koptuğu kadar verebiliyor. Yani yaratılışından geldiği kadarıyla gibi. Bir de şeker bayramına ...fıtır bayramı da deniyormuş. Ee, çok yaygın kullanılmamakla beraber Keremcim. Allah Allah. Evet. Böylece fıtır ve fitrenin bağlantısını öğrenmiş olduk. Ee, Huy. Hilkat. Ah <gülüyor> hilkat. <gülüyor> Bu yılın hilkat. Ee, Arapça hilkat hilka kökeninde geliyor. Yine yaratılış. Yine tabiat, yaratılış anlamlarıyla birlikte e, sanırım halaka diye okunuyor, yarattı anlamı var ilkatta. Aslında böyle H-L-K oluyor. E, H-L-K oluyor. H -L -K. Evet. Evet. Hulk, hulk. Evet. Huy var. Huy var. Buyurun, e, bak Huy'a geçmeden şarkıyı mı çalsak? Huy biraz uzun bende çünkü. Tamam canım, çalalım. Sen güzel bir parça seçmiştin. E, onun Karanlık Huy'ları. Kimdir? Çeşenoğlu'dan. Dinners. Door Gelby, de Sommige samen nee, die Gün eşe doğru geldi yarim dem onun karanlığı Onun çime sorsam hep kaç I'm a soul, some of Evet efendim huya başlayalım demiştik ee, şimdi şarkı sonrasına kaldı ee, huyla ilgili etimolojitürkçe.com sitesinde e, farsçadan geliyor huy ama bu böyle x ile h arası değişik bir h e, ile kullanılıyor farsçada adet üslup Ve bizim bugün kullandığımız manada gene huy manalarına geliyor. Ee, Pehlevice'de e, Orta Farsça'da hög şeklinde Ee, evet. ...bir hali var ve evrilmiş ondan. Hı hı. İsmet Zeki Eyboğlu... E, ...daha çok... ...davranışlarda ortaya çıkan... ...alışkanlık anlamının üzerinde durmuş. Yani diğer kökensel bilgiler... ...aynı zaten değişen bir şey yok ama... E, ...bu alışkanlık kelimesinin... ...bir altını çizebiliriz aslında. TDK'de de benzer bir şey var. İçgüdü durumunu almış alışkanlık diye İç açıklanıyor. İçgüdü. Evet. Aa, ilginç. İçgüdü durumunu almış alışkanlık diye bir tanım yapmış. İçgüdü durumunu almış. Evet. İlginç geldi. Çünkü Hı -hı. biz içgüdüyü biraz daha farklı bir, o kadar yani e, kemikleşmiş ve sanki doğuştan gelen gibi. Evet, öyle anlamıyor. Allah Allah. Anladım. Peki. E, ve e, bir de e, deyimler, atasözleri kısmından bir şeyler çıktı huyda. Ömer Asım Aksoy'dan e, huyuna gitmek ya da huyuna suyuna gitmek şeklinde kullanılıyor deyim. Burada da aslında istek, mizaj, alışkanlık... ...anlama ağır basıyor... ...çok bilinen bir anlam... ...ayrıca açmıyorum... E, ...ata sözlerinde de... ...çok bilinen bu... ...can çıkmayınca huy çıkmaz... Hmm. ...efendim huy canın altındadır... E, ...huylu huyundan vazgeçmez... ...huylu mudur huysuz mudur... E, Denir. O evet ama o atı sözü deyim, değil değil değil. değil, evet, tabii. değil. <gülüyor> bu üçü eş anlamlı. Akıma geldi çünkü. Gibi bir de e, yani burada e, ben özellikle huyun bir değişmezlik ve neredeyse inada varan sabitlik haline dikkat çektim. sözcük olarak da yazdım. Belki de sözlük o yüzden içgüdü dedi. Evet. Hani bu değişmezlik. Evet, evet, evet değişmezlik anlamında. Halini değil diyorsun. mi? O anlamda daha çok kullanıyoruz. Kuyuda, e, TDK'de insanın yaratılış ve ruh özelliklerinin bütünü mizah e, ve tabiat anlamları tabii var. Dediğim gibi içgüdü durumunu almış, alışkanlık anlamı da var. Hmm. E, köken olarak nişanyanla da benzer şeyler söylemişti. İşte orta fasçıdan geldiğini söylediğim. Ira e, ile ilgili var mı sende köken bilgisi? Şöyle, Ira, e, İsmet Zeki Eğibolu'na bakıyoruz. Eski Türkçe ır'dan geliyor. Hımm. Ancak bu e, kelimenin zaman içindeki gidişatını tam çözememe durumu oluyor ya e, etimoloji araştırıcılarının zaman zaman bu sözcükte de biraz öyle gibi. Şimdi ırın anlamı birinci anlamı utanma sıkılma e, sonra da yaradılış anlamı var. Yani o utanma sıkılmadan yaradılışa nasıl geçtiği ile ilgili düşünmek lazım. Hmm. Evet. Efendim Asya Türkçesinde de tam olarak tabiat ve yaratılış anlamlarını karşılayan kılık ve kılık sözcükleri var. Hmm. Hatta bunları sözlüğümüzün sözcüğü olarak not aldım. Fakat bizde hiç kullanılmadığı için listemize almadık. Şimdi bu hem... Kılık ve kılık sözcüklerine hem de ıra sözcüğünü e, kullanarak e, kurulmuş çok güzel iki beyit e, vermiş İsmet Seki Eyüboğlu eski metinlerden. Onu bir paylaşmak istiyorum. Bu, Günümüze bu, bu, bu, de bu, bu, çok uyuyor yani. E, kılık kullanılır ama o anlamda değil tabii. <gülüyor> evet yani. değil. E, aslında düşünülürse... E, tabii bu kökeni araştırmadık ayrıca kıyafet anlamındaki kılığı ama hani bize ait olan e, parçamız olan şey olarak buradan da çıkmış olabilir mi? Bir Yerine denk düştüğü için kişiliğe bakarken e, ilginç bir şey rastladım TDK'de. Ya söyle. Bayram gibi önemli günlerde veya konukların yanına çıkarken giyilen yeni giysi e, yabanlık adamlık diye bir şey var kişilik. İşte ya yani kişilik kılık, e, anlamında... Yani kişiliğin karşılığı... Karşılığı olarak bir kıyafet durum... Kıyafet... Aa yani. enteresan... Burada da kılık ve kılık var... Hı -hı. Bunu ayrıca daha derin bir araştırırız yani... Hı -hı. Tamam canım... Ee, devam Hı -hı. et ben sözünü kestim pardon... Efendim e, ben güzel bir alıntı var... İsmet Seki Eyüboğlu'nda demiştim... Böyle güncele de pek uyuyor... Paylaşayım... Ee, Ira sözcüğünün kullanıldığı metni... Özellikle tercih ettim... Ulus tutumunu düzeltirse... Bey de ırasını düzeltir. Beyler ıralarını düzeltirlerse ulus da ülkeyi düzeltir demiş. Hmm. Yani bu işte böyle gitsin bir yerlere. <gülüyor> Neye geldik karaktere <gülüyor> mi? Karakter. Bakalım karakteri. Nishanyanda seçe tabiat anlamları var. Fransız kökenli, değil mi? Hayır, aslında eski Yunanca'dan Fransa'ya geldi. Ha, Hayır evet. diyerek. <gülüyor> evet doğru. Ben de tam diyecektim onu. Ee, Fransızca bir ayna anlamda karakter olarak kullanılıyor. Birincil huy tabiat kişilik işte romanda şahsiyet olarak geçiyor. Eski Yunanca karakter, bunun geçmiş programlarda bahsetmiştik. Evet. Metala, e, metale kazılmış damga, mühür, kimlik anlamları var. Evet. E, eski Yunanca yine e, harasu, e, oymak e, hak, etmek. hak etmek anlamları var. Hint Avrupa dilinde gerak diye bir şey var. Burada da Hint o ger kökeni Kazmak, oymak, çizmek anlamları var. Fitse'de de eski Yunanca damga ehli hayvanlara yapılan dağ anlamı olduğu söyleniyor. Bu da ilginç aslında bir yandan baktığı zaman. Sende Eyvon'un da olması lazım. Bende var evet. Etimoloji Türkçe sözlüğünde aynı senin dediklerinin zaten yararlandığı kaynaklardan biri de Nişanyan. O yüzden onu hiç tekrarlamıyorum. da özellikle yabancı dillerdeki kullanımına dair de örnekler var. E, Fransızca'da işte karakter e, e, huyun dışında harf, e, basım harfi, görev, e, yüreklilik, san, iz, nitelik gibi manalarda taşıyor. E İtalyancada hep o kökten gelmiş senin bahsettiğin eski Yunancada gelen kökten hı hı. Ee, karattere ama İtalyancada t karakter değil ikisi de te karattere. Ha karattere. Evet. İspanyolcada e, karakter, Almancada gene aynı şekilde telaffuzlar farklı sadece. İngilizcede işte character falan şeklinde o e, ...basma, basılı, oyma kökünden gelen aslında kazılı ve değişmez oluş yanıyla karakterin çok güzel bir evet. mana süreci var. Bu ilgimi çekti. Türkçe'de aslında bu karakter kullanımı 19. yüzyıl sonlarına doğru giriyor Fransa etkisiyle. Hmm. Ondan evvel yok böyle bir kullanım, şahsiyet var. Çok güzel. Kimlik mi? Yok bir TDK'ye bakalım işte bir nesnenin bir bireyin kendine özgü yapısı onu başkalarından ayıran temel bel, e, belirti ve bireyin davranış biçimlerini belirleyen ana özellik öz yapı. Bak öz yapı da var Seciye. Hmm. İkincil olarak bir kimsenin veya bir insan grubunun tutumu duygulanma ve davranış biçimi e, üstün manevi özellik diye geçmiş TDK'de. Ha Burada şey olumlu karakterli olmak karakter sahibi olmak gibi. Öz yapı dedi, Bir de öz evet. varlık vardı değil mi? Evet. Ne kadar çok insan üretmiş aslında e, kimliği de yapıp bitirelim bugünün şeylerini mi acaba? Kimlik sözcüğünü. Olur. Efendim e, kimlik, ya bu benim şöyle ilgimi çekti. İsmet Sekiye Yuboğlu'nda Türkçeden geliyor. Kim? Ee, aslında kökeni ona lık eki geliyor ee, Sanskritçe'de olan bir sözcük bu kim ve neden niçin anlamına geliyor bir soru sözcüğü o sözcüğe çok yakın bulunmuş sonra hani kişi anlamlı soru haline dönüş hikayesini çok yakalayamamış e, en azından e, Eyüboğlu köken açıklamasının güç olduğunu da üstünde durmuş hatta bilmiyorum sende açıklama var mı ama benim şey ilgimi çekti aslında kimliğin bir soru işareti oluşu. Belirsiz oluşu ile ilgili hmm. bir de bir şey kim sorusu ilk gelince evet. senin kimliğin oluyor. Hayli ilginç. Tanımlanıyor değil mi? Evet. Yani ya da hatta TDG de tam olarak anlam olarak toplumsal bir varlık olarak insana özgü olan belirli nitelik ve özelliklerle birinin belli bir kimse olmasını sağlayan şartların bütünü diye bir hmm. tanım yapmış. Ama gene de kimden geliyor? Evet. Bugünlük bu kadar sevgili dinleyiciler. Biz Serli Tümer'e bir kez daha teşekkür ediyoruz ve iyi haftalar diliyoruz. Hoşçakalın. Kamusla Güreş Sözcüklerin anlamlarını yeniden üreten alternatif bir sözcük çalışması to take your heart away Hazırlayan ve sunanlar Didem Gürzap ve Kerem Doğan